Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. Birinci ayette geçen Ez-Zariyat kelimesi Surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Savurup kaldıran rüzgarlar, Yağmur yükünü taşıyan bulutlar kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, görüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için doğrusu siz, Peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa ona imandan döndürülmesi mukadder olan kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek ''O hesap ve ceza günü ne zaman?'' diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara ''Azabınızı tadın, bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır.'' denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp, Razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana geldi mi? Ayetteki hel soru edatı kesinlik ifade etmektedir. Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. ''Buyurun yemez misiniz?'' dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. ''Korkma'' dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryat ile yönelip ellerini yüzüne vurdu ve ''Nasıl çocuğum olur ben kısır bir koca karıyım'' dedi. Onlar, ''Rabbin böyle buyurdu, çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.'' dediler. İbrahim, onların melek olduklarını bildi ve ''Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?'' dedi. Onlar, ''Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik.'' dediler. O taşlar haddi aşanlar için Rabbinin katından işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada, Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için, ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Bu işaretler, atılan o taşlar, birbiri üzerine yığılmış kayalar ve harabelerdir. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır veya mecnundur demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O, bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O, uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Son teoriler bu söze uygunluk göstermektedir. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Her türlü şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. Erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi. Resulüm de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan, Allah'a kaçın, O'na sığının, O'na itaate koşun. Çünkü ben O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah vardır ama bir de görebileceğimiz putumuz olsun diyen müşrikler ve samiri gibi olmayın. Çünkü müşrikler sözde Allah'ın varlığını kabul etseler bile yine gönülleri, sevgi ve saygıları putlarından yanaydı. Çağlar geçtikçe putlar da değişti. Çeşitli şekil ve isimler aldı. ''Rasulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur.'' dediler. ''Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler?'' ''Hayır.'' Doğrusu bu, onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlardan yüz çevir. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen, Kur'an'la öğüt ver. Çünkü öğüt, müminlere fayda verir. Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki, o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı, Vay o kafir olanların haline! Zariyat Suresini Dinlediniz Tur Suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim... Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahi kıldığı Tur dağında, yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yükseltilmiş tavan gibi göğe, dolu ve coşkun denize ki Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. Tur, Milattan Önce 7. asırda yaşayan nebatilerin kullandığı süryanice bir kelimedir. Dağ demektir. Buradaki ilahi murat, tur Sina'dır. Yahut, semada Kabe'nin hizasında meleklerin tevaf ettiği bir makama, Kabe olduğu da ifade edilmektedir. Yahut, kaynatılmış olan denize. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür... Toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisine yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi, şimdi bu ateşte sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, İster dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki müttakiler... Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada, cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri, onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel, iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır, ona göre muamele görür. Bu ayet-i kerime, 13. surenin 23. ve 40. surenin 8. ayetindekinden daha geniş bir müjde vermektedir. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh çekişirler. Onun içiminde ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi, civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip, hal hatır sorarlar. Şöyle derler, hakikaten biz bundan önce dünyada, Ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebepler rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin samyeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde, kahin de değilsin, mecnun da değilsin. Yoksa senin için, o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin. Çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu, Kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenler iseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kez inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Müşriklerin Darun Nedve'de toplanıp da Hz. Peygamber'i bir hileyle öldürmek için aldıkları kararı boşa çıktı. Allah'ın Resulü hicret etti. Tuzak başlarına geçti. Bedir'de kılıçtan geçirilenler kendileri oldu. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar. Allah onların kendisinden başkasına bağlılık gösterecek... Ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile, inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başlandığında. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bir meclisten kalkınca Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilaha ve etûbü ileyk derdi. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et Namaz kıl. Sübhaneke oku. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Tur suresini dinlediniz.